Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an bizim kitabımızdır dediğimiz zaman Bu hani büyüklerimizin Eli altında Peygamber aleyhisselam başta olmak üzere ashab-ı kiramın özel kullandığı, onlardan artarsa bize de bir iki ayetin kalıp kalmayacağı belli olmayan, ucundan kenarından bağlandığımız bir kitaptan söz etmiyoruz. Özellikle bu cümlemi tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Ebu Bekir radıyallahu ile, an ile Kur'an'ın bağı, ilişkisi neyse ne kadarsa bugün ve yarın kıyamete kadar herhangi bir Müslümanın da Kur'an'la bağı o kadardır. Kur'an Ebu Bekir radıyallahu anh'ı yüzde yüz bağlıyor da umuduyla, korkusuyla o Kur'an'la yüzde yüz bir arada duruyorsa kıyamete kadar bir meyhanenin kenarında alkol tüketen ama Allah'a iman eden bir müminin de Kur'an'la ilişkisi o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidindeki Ebu Bekir'in ilişkisi kadardır. Böyle iman etmedikçe insan Kur'an'a iman etmiş olmaz zaten. Cehennem ayetleri bizim payımıza düşmüş. Cennet ayetleri de Ebubekir'in payına düşmüş diyecek halimiz yok. Kur'an bizim kitabımız. Fatiha suresinden son suresi olan Nas suresine kadar her şeyi benim bu Kur'an'ın. Allahu Teala'nın "Ey insanlar" diye hitap ettiği herhangi bir ayetinde bütün insan olan herkes o sözün muhatabıdır. Şöyle diyemeyiz. Asıl insan Ebu Bekir'di. Bizde ne arar insanlık? Ya? İnsanlık bile bizden geçmiş. Sil bu ayet. Bu bizimle alakalı değil. Diyemeyiz. Desek kafir oluruz maazallah. Kur'an bizim kitabımız. Bizimle ilgisi olmayan tek bir kelimesi yoktur. Eğer, Bugün biz Allah'ın kitabı Kur'an'ı önümüze alıp, Mesela, Cennetle ilgili bir ayeti okuduğumuzda, Cehennemle ilgili bir ayeti okuduğumuzda, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, o ayeti okuduğunda, duyduğu heyecanı duyamıyorsak, bu, bizim, bu ayetle ilgimiz olmadığından değil, Ebu Bekir'in, Kur'an'a bağlı olan imanı gibi iman taşıyamadığımızdandır. Yoksa Kur'an, Ebu Bekir'in, ve benim, ve kıyamete kadar, Mümin olan herkesin kitabıdır. Allah'ın A, B, C kategorisine bölünmüş kulları yoktur. Mümin veya kafir kulları vardır. Bir de münafıklar vardır. Arada kaynamaya çalışanlar. Onlar da zaten kafirler. Müminlerin içinde A kategoriler, B kategoriler, lüks, özel, devlet vesaire ayrımı, Olamaz. Müminlik bir ayrımdır zaten. Bir insan mümin diye ayrıldı mı Allah'ın lütfuyla ve ihsanıyla? Müminlerden oldun mu? Bundan sonra ayrılacak bir şey yoktur. Ama Ebu Bekir kadar yükselmek vardır müminlik içinde. Ebu Bekirle senin aranda yerle gök kadar uçurum bulunması diye bir şey vardır kıyamet günü hiçbir mümin Rabbinin huzuruna çıkıp ya Rabbi biz mümindik ama 6 bin küsur ayetin 200-300 tanesi bizi, bizim seviyemizdeydi Ebu Bekir'in seviyesindeki ayetler bize bakmıyordu diyemeyecek Fatiha'dan Nasa kadar bütün ayetler bütün Kur'an her mümin içindir, her mümine hitap etmektedir. Eğer Ebubekir Bekir, ki onu bir sembol olarak alıyorum, sadece Ebu Bekir'i kastetmiyorum, Ebubekir Bekir imanın sembolüdür, teslimiyetin sembolüdür de, Ebubekir Bekir deyip duruyoruz, Allah ondan razı olsun. Eğer Ebubekir Bekir bir ayeti duyduğunda, sanki, Allah onunla yüz yüze konuşuyormuş gibi heyecanlanıyordu da Biz bir cuma vaazında, cuma hutbesinde ey iman edenler, ey iman edenler, size Allah diyor ki diye, Kur'an ayetini dinlediğimizde, sanki bize değil de komşuya anlatıyormuş gibi hissediyorsak, bu Kur'an ayetlerinin zaman aşımına uğraması gibi, A kategorisindekilere hitap etmiyor da B'dekilere hitap ediyor gibi Olduğundan değil Bizim kulaklarımızın Allah sözüne karşı Pas duymasındandır Paslanmış Küflenmiş Aletlerle Allah'ı dinliyoruz demektir Kulak temizliği gerekir Kalbimizde Yosun tutma var demektir Kalpteki yosunu Gidermek lazım o zaman Kur'an Aynı Kur'an'dır. Eğer biz bu Kur'an'dan heyecanda sorun yaşıyorsak, mesela sesi çok güzel bir hafız efendi, besmele çekip okumaya başladığında tüylerimiz hareketleniyor da, normal sesli bir hafız efendi okuduğunda ne zaman bitirecek diye yüzüne bakmaya başlıyorsak, bunun sorunu Kur'an'da değil herhalde. Çünkü güzel sesli bir hafızın Kur'an'a katabileceği bir azamet yoktur. Hiçbir insan Kur'an'a güzellik katamaz. Kulağımızın hoşlanacağı ses farkı tiz ayarı olabilir. Kur'an Kur'an'dır. Bu nedenle biz Allah'ın kitabından bir ayeti dinlediğimiz zaman bu ayetin bizde bulduğu yankı imanımızın puanını göstermektedir. Bir Müslüman düşününüz. Sadece temsil yapmak için söylüyorum. Bir Müslüman... Medine-i Münevvere'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ziyarete gitmiş Zaten izdiham var Kabri şerifin önünden Geçmeye çalışıyor Elini cebine koymuş Ya Muhammed Bizim burada mı yatıyor Bu kabir mi onun ya filan diyor Çok da Eski bir kabir ya Bunu restore etseler filan diye konuşuyor bu insanın peygamberle ilişkisini nasıl değerlendiririz? Sen ne yapıyorsun ya? İnsanlar orada bir saniye durunca kalp krizi geçiririz diye korkuyorlar. Sen elin cebinde Muhammed abi diye hitap ediyorsun. Diye. Bunun Müslüman olup olmadığından tereddüt ederiz. El hakta öyle. Ajanımızın nesin deriz onun kitabı olan Kur'an'a karşı sanki normal haber bülteni okunuyormuş gibi refleks gösterirse bir insan kimsenin onun hakkında Müslümandır değildir diye bir hüküm vermesi gerekmez ama onun oturup ben ne kadar Müslümanım bu ayet niye beni etkilemedi nasıl etkilemez beni Allah'ın bir ayeti diye tefekkür etmesi gerekir. Bunu tefekkür edemiyorsa yapacak bir şey yok. Allah cennet içinde, cehennem içinde bir yığın insan yarattı ne edeyim? Cehennemde de olacak. Cennet de de olacak inşallah. Cehennemde de olacak. Ama Allah'ın kitabından bir ayet bir derste, bir vaazda, bir cuma hutbesinde dinlendiğinde, bir müminin o ayetten kendisine bir pay çıkaramaması, afet olarak yeter. Bu sahne ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında, eli cebinde, ne yapıyorsun abi diye pozisyon gösteren, bir insan arasındaki benzetmeyi biraz duygusallıkla da olsa yapabiliriz. Değerli kardeşlerim, bu girişi özellikle zihinlerimizde canlı tutmak istiyorum. Çünkü şimdi Kur'an'ımızın Zümer suresinin 53. ayetini, 53 ve 54. ayetini okuyacağım. Bu ayet şu girişte ifade ettiğim bana Rabbimden mesaj dememizi gerektiriyor. Eğer birimiz veya hepimiz bu ayeti bu Zümer suresinin 53 54 ve 55. ayetlerini üzerimize almıyorsak bizim Kur'an ve ayetlerinden önce trafo sorunumuzu çözmemiz gerekiyor demektir. Çünkü Kur'an ancak imanla bağlantı sağlamsa etki eder. İmanı Olmayan bir insan, Kur'an'ı çölde inmiş bir kitap görür. İmanı olan insansa, kendisine Rabbinden gelen bir emanet olarak görür. Hiç kimsenin imanını haşa itham etmiyorum. Şöyle söylemek istemiyorum. Geçen hafta cuma hutbesinde dinlediğin şeyler sana etki etmedi. Demek ki sen imansızsın. Haşa böyle demiyorum. Ama diyorum ki Kur'an ayetlerinin bize hitap tarzının bizi kendisine doğru çekmesi gerekiyor. Çekmiyorsa Kur'an'ın çekim alanı dışına doğru taştık demektir. Liberalizm, kapitalizm, modernizm, demokrasi bilmem ne bizi kendine doğru çekmiştir bir başka çekim alanı dışına kaydığımız içinde, Kur'an'ın bize gönderdiği sinyaller, bizde cevap bulamıyordur. Yapılacak iş nedir? Allah'a dönmektir. İstiğfar etmektir. Kardeşler, Zümer suresinin 53. ayeti, bize hitap ediyor. Bütün müminlere hitap ediyor. Bu ayeti böyle dinleyelim. İnşallah evimize de gittiğimizde bu ayeti açalım Musaftan bir kere, bin kere ölünceye kadar okuyalım. Çünkü bu kabre girinceye kadar bize hitap ediyor. allah Teala peygamberini Hitap ederek de ki ey peygamber de ki diye başlıyor bu ayet. Kul ya ibadiyel lezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innellaha yeğfiru الذnube cemi'a İnnehu huvel gafurur rahim ve enibu ila rabbikum ve eslimu leh. Bu ayetleri ele alacağız. Bize ne kadar hitap ettiğini de değerlendireceğiz. Kardeşler, topluca tercüme edeceğimiz zaman, bu ayet diyor ki, de ki ey peygamber, ey çizgiyi aşan günahkar kullarım, günah işleyerek, kendilerini cehenneme hazırlayan kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah'ınız, bütün günahları affeden bir Allah'tır. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Siz, tevbenizi yapın, azap gelmeden önce, Rabbinize teslim olun. Size indirilen o güzel Kur'an'a bağlanın. Allah'ın nasihatleri. Tekrar giriş bölümüne gelelim. De ki ey peygamber dedikten sonra ayet, Ey günahkar kullarım diye başlıyor. Ey günahkar kullarım. Şu Kur'an'da cennet vaat eden hiçbir ayet bulunmasa sadece Zümer suresinin 53. ayeti bulunsa arş kadar büyük bir umutla yaşarız biz. Neden? İfadeye dikkat ediniz. Ey... Günahkar, çizgiyi aşmış kullarım diyor Allah. Ey Kabe'nin dibinde sabahlara kadar ibadet eden kullarım der gibi, Ey alkolik kulum diyor Allah. Bu gösteriyor ki, Mümin olduğun sürece, Allah Rabbimdir, şeriatı da dinimdir dediğin sürece Allah'ın mümin kuluna kapısı açık demek Ey kullarım sözü Ebu Bekir'e de dendi. Bir meyhanenin kenarında sızıp kalana da deniyor. Şeytan ise hem Allah'tan bir adım uzak kalmayı bize telkin ediyor, hem de uzaklaştıkça bir adım sen battın geri dönemezsin diyor. Halbuki Allah fersah fersah ondan uzak duran insanı bile, mümin olduğu sürece ey kulum diye çağırıyor biz bunu anlayamayız niye biliyor musunuz çünkü çocuğumuz üç kere sözümüzü dinlemese ona yavrum sözünü bir daha kullanmayız şık lan deriz lan da rahmet tabi bir daha bir dahaki merhale var. Lan bile demez oğluna. Niye? Kaç defa oldu sözümü dinlemedi. Ama sabahlara kadar meyhanede sızan kulunu bile Allah kulum diye çağırıyor. Ve kırdığın bütün çanak çömleğine rağmen geçmiş sabıkanda Peygamber öldürmeye teşebbüs etmek gibi ağır bir suç olmasına rağmen yüz insan katili olsan bile sana kulum diye hitap eden Allah var Celle Celaluhu. Bu frekansı tutturamayan insan. İyi bir Müslüman olup cennete gidebilmek için hacc etmeyi bekleyen insandır. Onun frekans kopukluğu vardır. Onu meyhanede sızmış haliyle bile kulluğuna bekleyen Allah'ı Kabe'nin dibinde bulacağını zanneder. Bu da şeytanın işine gelir. Halbuki aranan Allah ise Allah'ın rahmeti ise aranan meyhanede sızmış veya elinde insan öldürdüğü tabancasıyla bekleyen insan için bile Allah'ın rahmeti açıktır. Bu ayet ey peygamberin yanı başında Bedir'de cihad eden kullarım. Siz benim iyi kullarımsınız diye başlamıyor Çizgiyi aşmış Alkol tüketmiş İnsan öldürmüş İnternet ağlarına takılmış Eşine zulmetmiş Çocuğunu iman etmiş Çalmış faiz yemiş Zina etmiş Yalan söylemiş Kul hakkı gasp etmiş kullarım Diye başlıyor Bütün suçları ihtiva edecek en ağırından Ortalamasına hafifine kadar Bütün suçları İhtiva edecek Bir cümle kullanıyor Allah Ya ibadiyel lezine Esrafu ala enfusihim Kendisini Cehenneme hazırlayan kullar Diyor Çizgiyi aşmışlar Ben Battım Cehennemlik duruma geldim diyorsan sen unuttun ama Allah seni hala kulum diye çağırıyor. Yedi yaşında, yetmiş yaşında, Gençliğinde, ihtiyarlarında, Kadın veya erkek, Topluca veya yalnızca, Hangi suçu işlediysen, Allah'ın daveti budur. Ey çizgiyi aşmış kullarım, La taknatu min rahmetillah, Allah'tan, Umudunuzu kesmeyin. Demek ki Allah'tan umut kesmek Allah'ı tanıyamamaktır. Hele hele bir insanın gençliğinde işlediği hatalardan, cürümden dolayı ihtiyarlığında biz gençken çok kötüydük bildiğin gibi değil diye kendisini cehennem kütüğü olarak cehenneme aday olarak görmesi Allah'ı tanıyamamasıdır bir müminin adı soyadından daha çok bilmesi gerekir ki Allah'ın sabıkalı kulu yoktur devletler kanun çıkarırlar filan zamandan filan zamana kadar olan suçları affettiklerler sonra bir iş için gittiğinde savcılığa sen filan yılda şu suçu işlemişsin olmazdır. Affettiklerler dosyayı kaybetmezler. Allah ise dosyayı da imha eder. Hem nasıl imha eder? Biraz sonra onu göreceğiz inşallah. Öyle bir imha ediyor ki. Bugün şeytanın üzerimizdeki en büyük fonksiyonlarından biri, hem bizi suça doğru teşvik ediyor, sonra da en büyük suçları bile affedecek olan, Allah'ın kapısına yanaşmamamız için bize telkinatta bulunuyor. Çok büyük bu suç diyor. Bu, bu affedilir bir suç değil diyor. Halbuki Peygamber aleyhisselam, Yüz kişiyi öldürene bile Allah'ın rahmetinin geldiğini ve cennete girdiğini söylüyor. Biz Kur'an'ı ne kadar dinlediğimizi bugün test edebiliriz. Bu Zümer suresinin 53. ayeti bir kere bizedir. Buna iman ediyoruz. Bu bize inmiş ayeti ne kadar biz bize mal ettiğimiz imanımızla ilgili bir soru. Rabbimiz bu mesajı bize göndermiştir. Benden rahmetimden umut kesmeyin diyor. Bu umut kesmeyin aynı zamanda bir emirdir nasıl namaz kılın kullarım dediğinde, kılmayan, Allah'a asi olmuş oluyor, aynı şekilde, benden umut kesmeyin, ben bütün günahları affeden bir Allah'ım. Sadece hacca gelenleri demiyor, sadece cami yaptıranları demiyor, tevbe eden ve tevbenin, şartlarını yerine getiren, herkesin günahını affedeceğini söylüyor çünkü o gafur ve rahim olan bir Allah'tır affetmek Allah'ın isminde var sıfatında var rahmet etmek Allah'ın şanında var yeter ki kul azap gelmeden önce ölüm yanaşmadan önce tövbe etsin Allah'a teslim olsun, Kur'an'ı kitabım olarak biliyorum desin. Kardeşlerim, bu ayet çok açık. Allah'ın bu mesajı çok net. Bir örnekle bunu iyice anlamamız, hangi Allah'ın kuluyuz? Allah nasıl bir rahmetine bizi çağırıyor? Sorusunun, Cevabını Peygamber Aleyhisselam Efendimizden öğrenmek istiyorum. Ebu Tuveyl isimli zat diyor ki: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Dedim ki ya Resulullah sana bir adamdan söz edeceğim. Kendisini anlatıyor. Bu adam senin bilebileceğin bilemeyeceğin bütün günahları işlemiş bir adamdır. Ufak büyük bırakmamış günahların hepsini işlemiş. Bu adamın tevbesi mümkün müdür? Sormuş Ebu Tübeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Be adam, sen Müslüman mısın? demiş. O da demiş ki, Allah'ın Rabbim olduğuna, senin de Muhammed olarak peygamberim olduğuna şahitlik ederim demiş. Tekrar sahneyi toparlayın zihninizde her türlü cürmü işlemiş, iyi kötü ayrımı anlamayan, sadece kötülük bilen bir insan, ömrü berbatlıklarla geçmiş, bu insanın tevbesi mümkün müdür? Peygamber aleyhisselama sormuş. Peygamber aleyhisselam ona, Müslüman mısın be adam diye cevap vermiş. O da, Müslümanlığın en büyük simgesi olan kelime-i şehadeti okumuş. Şimdi hangi Allah'ın mesajını hangi mektubu okuduğumuzu anlamamızı sağlayacak cevabını veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyuruyor ki bu tevbenden sonra iyilik yapmaya devam et ve bir daha o kötülüklere dönme. Seni Allah affedeceği gibi eski kötülüklerini de sana sevap olarak yazacak. Durmuş adam, "Ama ya Resulullah, sana ufak tefek şeylerden söz etmedim ben. Çok ağır günahlar işledim ha ona göre." demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki Buna rağmen Seni Allah affedecek Ve günahlarını Sevap olarak sana yazacak buyurmuş Bu olayı gören sahabi diyor ki O adam Böyle büyük bir müjde alınca Allahu Ekber Allahu Ekber diye bağıra bağıra Gözden uzaklaşıncaya kadar Tekbir getirerek gitti diyor Tekbir getirilecek Mutluluktan insanın kalbini durduracak gözünü açtıracak müthiş bir müjdedir bu kardeşler. Allah için günahın büyük küçüğü yok. Bu büyük küçüğü yok sözünü iki şıkta anlarız. Basit günah da yok, affedilemeyecek günah da yok. Bir iğne bizim için bir iğne Allah bunu büyük bir çivi gibi görüyor olabilir. Biz küçük görüyoruzdur. Bize göre koca kazmadır, Allah'a göre bir iğneden küçüktür. Affetmek bakımından Allah'ın affetmeyeceği bir günah da söz konusu değil. Ama kulluk açısından bakıldığında önemsiz denebilecek bir günah da söz konusu değil. Kardeşler, şu Ebu Tüveyl'in anlattığı olaydan kim bilir orada söylemeye utandığı ne potlar kırmıştır o. Ne, ne ağır işler yapmıştır kim bilir. Çünkü seni Allah affedecek, üstüne de onları sana sevap olarak yazacak buyurunca demiş ki ve وَفَجَرَاتِي bütün bataklıklarımı da kapatacak mı ya Resulallah demiş. demişim. Kendisi o dosyaların kapanacağına inanmıyor. Öyle büyük görüyor ki. Allah bu Allah'tır. Celle Celaluhu. Affetmek hoşuna gidiyor Allah'ın bir defa. Kardeşlerim, bu mektubu okumamız gerekiyor. Biz insanız, kendi aklımıza ölçersek yanlış sokağa çıkarız. Çünkü biz eşimizin 20 sene önce, 30 sene önce filan gün bize söylediği bir sözü ölmeden önce kulağına fısıldarız. Sen böyle yapmıştın deriz. Biz güya affederiz ama unutmayız. Evladımızı affederiz, unutmayız. İş ortağımızı affederiz, yeri gelince de yüzüne vururuz yaptığını. Allah öyle değildir. Affediyor, üstüne üstük işlediğin suçu sana sevaba dönüştürüyor. Allah bu, Celle Celalı. Kardeşlerim bir örnek, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'nin hadisinden nakledeceğim. Hadisin aslı Buhari ve Müslim'de var. İlaveleriyle beraber bu Davut'ta olduğu için bu isimleri zikrettim. Bu hadisi şerifi oturup bir kere Allah'ı tanımamız için, bize gönderdiği mektubu ve bize gönderdiği peygamberi tanımak için her gün bir kere hatırlamamız lazım. Bir kere yetmeyebilir her sabah her akşam. Maiz isimli bir sahabi var. Bu yetim bir çocukmuş. Komşusu bakmış ona. Sonra büyümüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde o da Müslüman olmuş. Bu evinde büyüdüğü çocuk ya da bunu büyütenin oğlu bir olay naklediyor. Diyor ki Maiz bir gün bir kadınla zina etti. Meşhur taşlamayla öldürülen sahabi olayını anlatıyorum. Maiz çok büyük bir suç işledi. Bu evinde büyüdüğü sahabi ona demiş ki Maiz. Git Resulullah'a derdini anlat. Olur ki affeder seni, istiğfar eder sana, git. Demiş. O da gitmiş. Ya Resulullah demiş, ben filanca kadınla zina ettim demiş. Efendimiz Aleyhisselam da gözüm görmesin sen Uzak durur buradan buyurmuş. Bir saat sonra gitmiş, bir daha demiş. Gene kovmuş Aleyhisselam Efendimiz. Bir saat sonra bir daha gitmiş. Gene kovmuş onu. Dördüncü sefer, ya Resulallah ben sana zina ettim diyorum demiş Ben tövbe etmek istiyorum Allah beni affetsin ne? Ceza vereceksen ver demiş Efendimiz Aleyhisselam da Ona yaptığı işin Nasıl olduğuna dair Ağzından itiraf almış Yani nasıl yaptın Öyle mi yaptın böyle mi yaptın O da zinayı tarif etmiş Evet öyle yaptım Ya Resulallah demiş Sonra buyurmuş ki Aleyhisselam Efendimiz Bu kardeşinizi alın Taşlayın cezasını verin buyurmuş. Çünkü zinanın evli bir insan tarafından yapılması halinde cezası taşlanarak öldürülmektir. Zina affedilebilir bir suç değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de emretti. Bu taşlama taşlayarak öldürme olayı Buhari Müslim başta olmak üzere, ümmeti Muhammed'in dinini öğrendiği bütün kaynaklarda bulunan tevatüre yakın bir bilgidir. Şimdi tabi şeriattan utanan alimcikler peyda olduğu için, olmamalı böyle bir şey, hiç yakışmıyor İslam'a diyorlar da, İslam'a zina mı yakışıyor bunu merak ediyorum tabi. İnternetten, iffeti yıpranmış nesil midir İslam'ın istediği ayrı bir konu. Her halükarda, kardeşler, meselemize gelelim. Ee, Ebu Davud'dan ve Tirmizi'den bundan sonrasına naklediyorum. Taşlanırken, kendisi geldi, itiraf etti suçunu, dört kere itiraf etti. Dört kere itiraf etmesi de, dört şahitle, zina tutanağı al tutulması anlamına geliyor. Dört kere itiraf ettiği için, Hiçbir sıkıntı yok. Cezasını vermek üzere ashab-ı kiram toplandılar. Bunun başına isabet eden bir taş canını acıtmış kaçmış. Kaçmış gitmiş. Kaçarken başka bir sahabe nere kaçıyorsun diye büyük bir taş atıp bunu vurmuş ölmüş bu arada. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndüklerinde olayı anlatmışlar. Demişler ki Ya Resulallah Maiz'i götürdük ya Böyle böyle başına taş isabet edince kaçtı Filanca e, sahabi de Nereye kaçıyorsun diye Bir deve kemiği bulmuş ada. Kemiği fırlatmış kafasına düşmüş ölmüş Maiz Yani kaçıyordu Kaçırmadık Ya Resulallah demişler Buyurmuş ki Bırak saydınız da kurtulsaydı diye demiş. Belki daha sonra iyi işler yapardı da Allah onu affederdi niye öldürdünüz demiş. Cezayı veren kendisi. Allah'ın şeriatı böyle çünkü. Ama yürek Merhamet yüklü. Yürek, Allah'ın her tevbeyi kabul edeceğine dair, vaadine güvenen bir yürek. Bıraksaydınız da, Ali isimli sahabi onu, bu şekilde tutup sonunda öldürmüş, öyle yapacak yerde, elbisenle örtüp gizleseydin ya o çocuğu demiş Allah'ı sadece cehennemde yakan bir Allah olarak tanıtanlar vallahi yalan söylüyorlar evet şeriatı olan hırsıza ceza veren evet Zalımı affetmeyen evet gaspa hiçbir şekilde müsaade etmeyen evet iftiracıyı cezalandıran evet ahlaksıza müsamahası olmayan bir peygamberin var ama merhamet yüklü bunu öldürün cezası ölümdür dediği insanın can acısıyla kaçmasına tahammül edememiş ama bize verdiği ipucu çok önemli. Bıraksaydınız ya, sonra tövbesini kabul ettirecek işler yapardı da, Allah onu affederdi diyor. Peygamberin Medine'sinde, ölümü hak etmiş bir insana bile, Allah'ın rahmeti hazır bekliyor demek Sen hacca git, Kabe yüz sur geri gel bana de ki biz gittik hacca ama biz kim tövbesi kabul olmak kimde? O sokaklarda dolaşan zinacıya bile Allah'ın rahmeti inmişti. Sen hacı olarak dolaştığın yerlerde umutsuz nefes nasıl alırsın? Rabbimizi bize affetmeyen. Gökten ateş yağdıran bir Allah olarak tanıtanlar da yanlış iş yapıyorlar. Şeriatı olmayan, kullarının faizine karışmayan, internete karışmayan bir Allah olarak tanıtanlar da yanlış tanıtıyorlar. Bu mektup Allah'a iman eden herkese gelmiş mektuptur. 20 sene önce, 20 dakika önce işlediğimiz bütün hatalara karşı Rabbimizin daveti budur. Allah'ın kullarını Allah'ın rahmetinden umutsuz hale getirmek şeytan işidir. kafir mantığıdır. İnnehu la yey esu min revhillahi illel kovmul kafirun Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umutsuz kalırlar. Kafirin hakkıdır. Allah'ın bana rahmet etmesi mümkün değil demek. Kendisini Allah'ın sabıkalı bir kulu olarak görüp yok bize cennetten umut diyen yaptığı cürümden daha büyüğünü bu sözde işlemektedir becerip çocuklarımıza çevremize dostlarımıza veya bizi dinleyen müminlere Allah'ın rahmetini hakkıyla tanıtamazsak eğer becerip Allah'ın rahmeti seni bekliyor diyemezsek, bunun vebalini öderiz kıyamet günü. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın sağlığında, bir Müslüman içkiye müptela olmuş. İçiyor içiyor, buna diyorlar ki, etme bak, Ömer duyar bunu bir gün, fena olursun. Bu anlamıyor, nasihat ediyorlar oradakiler, uzakta bir yerde, yani Ömer'den çok uzakta Sonunda Ömer bunu duyuyor Adama bir sürü nasihatler edilmiş Uyarılmış Ömer sonunda duymuş Filanca yerde Adam ayık gezmiyor diye Katibini çağırmış Ömer Bana bir kağıt bul demiş Yaz bakayım demiş Bismillahirrahmanirrahim Hamim, Tanziirü Kitabı'ndan Allah Azze ve Celle, Gafir Zamb ve Kâbil Töbe, Şedid Al-Geçab Zettol, La İlahe Illâhu İlayhi L-Masîd, Katla demiş. Bu kadar yazdırmış. Gafir suresinin ilk üç ayetini yazmış. Hamim bu kitap aziz ve alim olan Allah'tan inmiştir. O Allah günahları affeder, tövbeyi kabul eder bir Allah'tır. Ama tövbe etmeyen için de azabı çok çetin bir Allah'tır. Bu kadar yazmış. Çağırmış görevlisini, bunu al demiş. O adamı bul, iki gün üç gün ayıkmasını bekle demiş. Ne zaman ayılırsa, yani sarhoş çünkü adam, bunu ona ver okusun demiş. O da gitmiş, işte bir gün, iki gün, üç gün beklemiş, adam ayılmıyor. Sonunda bakmış ki adam yürüyor, buraya gel demiş. Sana Ömer mektup gönderdi demiş. Açmış, adam okumuş. Bunu Ömer göndermedi demiş. Bunu Rabbim gönderdi, beni affedecek demiş. Bırakıyorum daha içmeyeceğim demiş İnsanlar Etten ve kemikten Kandan ve elinden Müteşekkil bir bedenle yaşıyorlar Babamızdan miras bize hatalık Günah işlemek Ayak kayması Babadan miras aldık biz bu işi Ama Yüzlerce sene Tevbem kabul oluncaya kadar çıplak ayakla yeryüzü kayalıklarında dolaşmayı da babadan miras aldık biz Elbette babamız günah işledi hem de cennet gibi bir yerde Ama dünyayı tevbe vadisine çevirdi Adem Aleyhisselam Asırlarca gözle şu döktü Allah onu affetsin diye Günahını miras aldığında, sağ gözünü aldığında, sol gözünü niye almadın? Ve bizim sorunumuz, Allah'tan gelen bu mektubu, iyi bir postacılık yapıp okuması gerekene okutamıyoruz. Ama Ömer mektup yazınca, onu okuyan ne dediğini anlıyor. Çocuklarından, Umut kesenler için bunu söylüyorum. Arkadaş çevresinin bir daha düzelmeyeceğini vehmedenler için bunu söylüyorum. Şu kadar sene önce kırdığı çanak çömleğin bir daha bir araya gelmeyeceğini zannedenler için bunu söylüyorum. Ve bu ayetlerin, Yan sokaktaki meyhanede sızıp kalanlar için olduğunu Kendisinin içki içmediğini Hiç banga soymadığını Dolayısıyla bu ayetlerin Ona hitap etmediğini zannedenler için bunu söylüyorum Asıl tövbe etmesi gereken o zaten Hiç alkole bulaşmamış olmak Tesettürsüz dolaşmayan bir kadın olmuş olmak Hiç erkek eline değmemiş olmak Büyük bir nimet değil mi? Akıl nimetini alkolle harap edeni cehennemlik görüyorsun da İffet abidesi ahlaklı namazlı bir müslüman olarak Allah'ın seni bu bataklık dünyasında tek başına güzel bir çiçek gibi tutmasını nimet görüp Bunun karşılığında Allah'ın dini için çalışmamış olmayı Alkol kadar çirkin bir suç niye görmüyorsun? Toprağın altında gömülü çiçeğin ne değeri var? Çok iyi olmak iyi de iyiliğin hakkını vermemek iyilik midir? İyiler oldukları yerde iyi olarak yaşasınlar diye mi Allah istiyor? Ebu Bekir iyi değil miydi? Oturup Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde sabaha kadar Kur'an okusaydı ya ne işleri vardı vadilerde? Alkolikler kadar, faizciler kadar, kumarcılar kadar, gaspçılar kadar, evlatlarına, çevresine, komşularına, mümin kardeşlerine, Allah'ın bu güzel mesajlarını ulaştırmayanlar da çizgiyi aşmış, suç işlemiş müminlerdirler. Dini cami imamlarına bıraktık, nereye gidiyoruz? cennete girerken imamların cenneti gitsinler diyen var mı? Din hepimizin, cennette inşallah hepimizin, hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Hepimiz dinimiz için uykusuz kalacağız. Eğer böyle yapmadıysak, senin evin meyhane o zaman. Allah, bu mesajı, bu mektubu hepimize göndermiştir. Bunu okumak ve gereğini yapmaya hepimiz mecburuz. Kardeşlerim, bu mektubunda Allah ne yazıyor? Hiç kimse benden umut kesmesin diyor. Siz tövbenizi yapın diyor. Azap gelmeden teslim olmayı bilin diyor. Sonra, Kur'an kitabımızdır deyin, yaşayın, gerisini Allah'a bırakın. Kardeşlerim, bir müminin, bu şuurla, Zümmer suresinin, 53. ayeti, Rabbimizden bize gelmiş bir mesajdır diyerek, bir nefis muhasebesi yapıp, akşam evinde oturup, Kapattım o dosyaları yahu. Bitti o işlerim benim. Rabbim sen de beni kabul et demesi. Kasemen billah. Yüzlerce kere yeminim olsun. Yüzlerce kere yeminim olsun. Yeminlerimin üstüne yeminler ederim ki. Öldükten sonra, hani hocaları toplayıp da, başlarına da sesi güzel olanı koyup tabi evde şöyle, Büyük bağırmalar, çağırmalarla, Kur'an okumalar, kelime-i tevhid okumalar var ya, ondan bin kere daha garantidir Allah katında. O denize çalınmış bir maya, bu da tenceredeki süte konmuş yoğurt mayasıdır. Bunun yoğurt olma ihtimali çok yüksektir. İşimizi, Başkalarını havale etmeye çok alıştık. Neredeyse vasiyet edeceğiz de öldükten sonra benim için bir tövbe yapın günahlarım için. Neredeyse sıra ona geldi. Her işi başkasına yaptırmak ev temizliğini de zaten temizlik firmasına veriyorsun. Çocuğun eğitiminden de öğretmen mesul. İbadetlerden de cami imamı mesul. Devlet de her türlü sigortayı yapıyor. Tarım sigortası da yaptı. Zaten yağmur yağmazsa devlet ödüyor zararı. E çok yağar sel olursa gene devlet zararını ödüyor. E elhamdülillah günahları da vasiyet edelim. Tövbemizi de çocuklar yapsın bizden sonra. Namazları henüz başlamadı ama namaz kılan firmalarda olur herhalde. Senin namına iki aylık namazı kılıyorlar. Tövbeyi yaptırıyor imam öldükten sonra da. namazı niye kıldırtmıyorlar anlamadım. Halbuki bu mesaj... İşini iyi hesapla, senden sonrasına vasiyet et, tövbeni yapsınlar demiyor. Gelin bana Allah diyor. Ben gelemiyorum ya Rabbi göndereceğim bizim çocuğu mu diyeceksin? Şu mesajı, şu mektubu her gün beş defa on defa düşünmek zorundayız. Bu kadar merhametli bir Allah'ı bırakıp nereye gitti? şu peygamberimizi niye anlamadık biz bıraksaydınız ya çocuğu yahu dediği çocuk ölümüne karar verdiği çocuktu kardeşlerim elbette şeytanın önemli taktiklerinden biri ürkütmektir olmaz olmaz böyle değil o kadar da kolay değil bu işler demek şeytanın taktiğidir biz şeytana niye inanalım ki ya عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا Benim Rabbimin bana mesajı geldi. Bu yüz kişi öldüren için pratiği olmuş bir şeydir. Halid bin Velid radıyallahu anh peygamber öldürmeye teşebbüs etmiş bir insandı. Onun yüzünden de peygamberin amcası öldürüldü. Aleyhissalatü vesselam. Ama kendine zulmeden cehenneme hazırlayan operasyondan sonra mesajı alıp geri gelince Allah kapılarını açtı ona. Hem ne büyük kapılar açtı. Beş tane on tane mi örneği var? Ebu Bekir'i Ali'yi çıkarsanız. Şu 3-5 çıkarsanız, Kaç sahabinin geçmişinde alkol yok, Cinayet yok, Gasp yok, Zina yok, Hangi sahabinin geçmişinde putperestlik yok? Ebu Bekir'le Ali'yi çıkar, Gerisi putperest de. En büyük suçları işlemiş insanlar, Ama şimdi göklerde, Meleklerden önce onların isimleri yazıyor. Çünkü neden? Allah'tan umut kesmediler. Allah'ın onları bağışlayacağına dair garanti alınca tekbir getire getire evlerine gittiler. Vallahi hoca sen öyle diyorsun ama bir bakalım bizim işler çok çetin demediler. Allahu ekber deyip gittiler ya. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne büyük Allah'ımız var bizim rahmeti yağmur olarak yağmadan önce, af ve mağfiret olarak yağan bir Allah. Bu Allah'ı, bırakıp, şeytanın vesveselerine, dedikodularına takılıp gidenler, kıyamet günü, günah işlediklerinden çok, böyle bir fırsatı değerlendiremediklerine yanacaklar biiznillahirrahmanirrahim. Çok kötü Kardeşlerim Bizden sonrasına Tövbe havalesi yaptıramayız Cinayet dahil Oruç Namaz Allah'ın bütün emirleri Suç olarak Neyi suç biliyorsak Bunların Tamamı için geçerlidir bu söz Dön Allah'a dön Allah'a dönen için bütün kapılar açıktır. Kefili peygamberidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ayetleridir. Ve neredeyse insanın kıskanası geliyor. Hani beş varil fıçı tükettikten sonra veya internet ağlarında senelerce takılı kaldıktan sonra Rabbim ben geldim beni kabul buyur diyen kulları her zaman daha kârlılar. Neden? Çünkü onlar tövbelerini istikrarlı sürdürdükleri zaman, o eski fıçılar zemzem olup, o internet sayfalarındaki berbatlıklar, Kur'an sayfaları gibi ibadet olup defterlerine yazılacak. Allah'ın vaadidir bu. Eski hatalarını, sevaba dönüştürüp defterlerine yazacağız Allah buyuruyor. Kur'an ayeti. Ama, bunu bugün duyup, 10 dakika erteleyen, yarına erteleyen, bu fırsatı kaçırır. Çünkü ilk erteleme, elini şeytana uzatmak demektir. Fırsatı kaçırdığın zaman, yeni bir fırsat beklemek zorundasın. Allah'ın bu mektubu sana ulaştığında, açıp okuyup gereğini yapmak zorundasın. Kardeşlerim, şeytan, erteleyin diyor, Allah da bekliyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.